بِالْعِلْمِ مَوْخِيَتُهُ وَدَرْبٌ بِهِ لَهُ بِهِ تَرْضَى عَالِمًا الْعِلْمِ دُهُورًا يَطْلُبُ الْعِلْمَ حَتَّى الْبُحُورُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ الْعَالَمِينَ bize mütsalilere sığınmamız, onlardan şefaat isteyen bir değil, ibadet değildir. Hı. Sen onlara dua etmemiz. Hı hı. Bu hocam söyledi, bu münakıcıda şey, şey seçiyor. Ondan sonra sorarak onu görme. Diyor ki o zaman ona sor. De ki bu dediğin ibadet nedir? İbadetin tarifini diyor. Manaya. Muhakkak ki o bilmeyecektir diyor. Bir de muhakkak getiriyor. Çünkü eğer bilse gerçekten olarak manasını Allah'tan başkasına dua etmesi Manasını bilmediği için sana cezak veremeyecektir diyor. Hı. Sen de ona diyor öğret. O ayeti getirdik. Burada dadar var demiştir. Çünkü gençinde dur bakım dur var. Bir de tarif eden dur var. Bir ta'atil illa hımehdehu. Tevhide hocam. Ve hıfya bir de ihlaslı olman Sadece duanın duayı Allah'a haspın olmalıdır. Ona duanın ibadet olduğunu öğretiyor. Sonra o hadis hocam. Duanın bu ibadet. Sayı olan yuşer. Duanın bu ibadet sayıdır. Bana duay etmekten yüz çevirenler. Benim ibadetimden yüz çevirenlere. Bu hocam diyor, bana ki, Allah'a ibadet olarak dua'nın ibadet Evet. Bir şüphe diyorlar ki, yani bizim zaten yaptığımız, devet doğru, ibadette Allah Azze ve Celle'nin başkasına ibadet sarf etmek şirktir. Lakin biz zaten bu dua ettiklerimize ibadet etmiyoruz. Çünkü dua ibadet değil. Bu bir şüphe. Evet. Başka ne şüphelilere cevap veriyor? Şefaati. Yani şefaat ondan onun bir şeysi, bir cüzü yani. Şefaati, istişfada yani duala iltifat. Hı, bu, o da yani aslında tabi. Yani bu ibadet değildir. Şüphesine tabi. Ama mesela diyorlar ki yani biz şirk koşmuyoruz. Biz ibadetimizi Allah halis kılıyoruz. Yani yaptıkları amelin şirk olarak olduğunu kabul etmiyor çünkü şirki nasıl tarif ediyorlar? Diyor ki şirk putları ibadet. ibadet, ibadet. Ha. Yani putlara ibadet etmek tavsile biz putları ibadet etmiyoruz. Yani görüyorsunuz yani bu tip şeyler yani bu batıl görüşler Hepsine neye dönüyor? Batıl tariflere dair Yani ibadet tarifini sen ibadet işi secde etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek olur, tarif ettiğin zaman o zaman onun dışında kalanlar hepsine ibadet kavramı dahil olmuyor. Veya da sen şirki sadece putlara, heykellere ibadet etmekle tarif edersen o zaman yani işte salihlere dua etmek vesaire bu o zaman şir tabirine girmiş olmuyor. Yani o batıl tarifler, batıl tarifte nereden çıkıyor? Bir batıl tarifin temeli nedir? Batıl tasavurdur. <gülüyor> Tasavur batıl olduğu için yani bir yani eşyaya nazar batıl olduğu için dolayısıyla o nazardan çıkacak olan tarif de batıl oluyor. O nazardan batılılığı nerede? Çünkü eşyaların hakikatlerini Bilmiyorum. hakikatlerini bilmiyorlar onları tasavvur etmiyorlar. Veyahut da biliyorlar ama artık bozuk kalıplar, o gördükleri gerçekleri hakikatleri, onları değerlendirmeyi ve da onların üzerine bir şey bina etmeyi engelliyor. Ama bu aslen daha galip gelen bu. Yoksa bugünkü şüphelerde de ona değinecek Allah'im. Yani mesele mesele bir şey görmemekte de değil, hatta bilmemekte de değil. Aslen onlar yani bu şirk şirk müdafileri de o, o şirklerin hakikatlerini görüyorlar. Lakin sahip oldukları değerlendirme kalıpları onları şirk olarak isimlendirmeye mani oluyor. Yası yani asıl fesat orda yani. Eyûşun muhalifiyeti kırumullah. Fe izâ Burada da onu diyor. Yani bu şirkler tabi ne diyorlar? Bu yaptıkları şirk, ibadet, şirk amelini ne olarak isimlendiriyorlar? <gülüyor> <gülüyor> İtikad, tevhid, din böyle isimlendiriyorlar. E böyle isimlendirdiğin zaman o zaman ne doğru oluyor bu sefer? Çünkü hüküm isme terettüp eder. Çünkü hüküm isme teretip eder. Sen şirk şirk bir amele ibadet dediğin zaman, salih amel dediğin zaman, din dediğin zaman, tevhid dediğin zaman, akide dediğin sahih akide dediğin zaman, bazen bu sefer ne oluyor? O sefer hükmende doğru oluyor. Hatta yani insanlar indiğinde teşviki, insanlar önünde yani rağbeti, hatta bazı hallerde işte yani vücuben ise işte o zaman ilzami gerektiriyor. Tevhid meselesi. değil mi? Sen eğer salihlere duayı tevhid dersen salihlere dua etmek sahih akidedir, sahih menheçtir dediğin zaman o zaman sen de yapman lazım. Hatta yapmazsan günahkarı yoldan sapmış olursun. Sapık olursun yani. Dolayısıyla şey burada yani fesat burada. Kullanılan isim ile hakikati mutabık olmayışı. Yani isimli musamma mutabık değil. Batıl olan şeylere hak isimleri veriyorlar. Dolayısıyla veyahut da var olan bazı hakikatleri isimlendirmiyorlar. Fesat asıl fesat orada. Yoksa bilmeyenler azınlıktır Allahu alem. Yani hakikaten bu amellerin şirk olmadığını hayatta bu konu yani bu Zaten o esaslı tartışma orada ya. O şimdi işte o konuyu şey olarak, mustahil olarak işleyeceğiz. Şimdi bir kişi el açıp da ya fulan fulan mesela ya Abdülkadir bana şifa ver derken bu adam şimdi Abdül Allah'a değil de Abdülkadir yöneldiğini bilmiyor mu? Biliyor. Bilmese nasıl yönlenecek? O şart ki, değil mi? Yani amel için ilim şart. Evvelinde ilim olması lazım. Yani sen niyet meydana gelebilmesi için ilim şart yani. Sen kime yöneldiğini bilmiyorsan nasıl yöneliyor? O zaman o mecnundur. Yönelişi ve işi aynı eşit olur. Ama bu adam mecnun değil ki. Bu ne diyor? Bu ya Abdülkadir, ya Abdülkadir derken ya Allah demediğinin farkına değil mi? Farkında. Yani ya Allah denmiyor ya Abdul Kadir diyor. Peki yani niye ya Allah denmiyor? De Abdul Kadir diyor. Yani niye onun yönelişi Allah'tan başkasına. Yani bir ilme, bir bilgiye dayanıyor. Dolayısıyla yani bu konuda yani cahil oluşları bu söz konusu din yani. Yani ne yaptıklarını biliyorlar. Ama işte mesela asıl fesat nerede? O yapılan şeyin din olduğunu inanmalı, itikad etmeleri. Ya şimdi o adama desen ki sen Allah'tan başkası yöneleni bilmiyor musun? Evet biliyorum diyecektir. E pekiler niye? E çakıyor bizim. Din bu yani. Yani bir hocalarımız böyle bizi öğretti. Hocalarımız böyle yapıyor. Biz kimiz ki? Biz miskinler. Nasıl yani biz Allah'a doğrudan yöneleceğiz? Biz Abdülkadir'e yöneleceğiz. Abdülkadir bizim yerimize Allah'tan talep edecek. Yoksa biz kimiz ki? Allah'tan doğrudan isteyeceğiz. Yani diyecek ki sana sen eğer bir hükümdarın huzuruna çıktığın zaman doğrudan hükümdarla görüşebilir misin? Arası, bir aracı vardır onu araya sokarsın. O senin hacetin hükümdarı arz eder. Yoksa sen kimse ki hükümdarla, melikle doğrudan görüşeceksin. Gibi bu batıl kıyasları getirirler. ha, benzetmeler getirirler. <gülüyor> Ve bu nasıl neyi ispat etmeye çalışıyorlar? Yani bizim yaptığımız Dindir yani. Bizim yaptığımız sahih menheçtir. E bunu da ispat edebilmek için evvelden de yani seleften de bazen nakiller getirme mecburiyetinde kalıyorlar. E bu nakiller yok ne diyorlar? Uyduruyorlar. Yani asıl fesat orada. Fe'lem şimdi bildin ki diyor yani bu muşriklerin itikat olarak isimler dedikleri aslen nedir? Allah'ın azze veceğim Kur'an'da şirk olarak bihanet. Yani Fe'lem enne şirkel evveline ahafu men şirki ehli vaktina bi emreyn Burada da müellif Rahimullah çok büyük bir faydaya yani faydayı dila getiriyor. Bunu insan hakikaten doğru anladığı zaman asıl mesele, mesele aslında çözülüyor. Yani ilklerin şirki zamanımızdaki muşriklerin şirkinden daha hafiftir. Yani onlar şirk noktasında daha ta hafif bir durumdaydılar bugünkülerden nasıl ahaduhuma diyor birinci enel avvelin la yuşrikun ve la yed'unel melaikete vel evliya vel eutsane oh, lazım. Oh. Ma Allah illa feraha, raha. İlkler diyor ne? meleklere evliya'ya ve işte putlara Allah'la beraber dua etmezlerdi. Sadece ne? rahatlık ha, rahatlık zamanında yani rahatlık döneminde Allah'a unuturlardı. Allah'ı unuturlardı ve Allah'la beraber diğer işte put edindikleri meleklere, enbiyaya, salihlere ve hatta işte ağaca, taş, toprak vesaire dua ederlerdi. Allah'ı unuturlardı çünkü nefis rahatladığı zaman o zaman Rabbini unutur. Nefsin böyle bir kötü ahlakı var. Rahatladığı zaman Rabbini unutur. Ne zaman ki dara düştüğü zaman dara düştüğünde yaratıcısını hatırlar. Ondan yine medet ister. Dolayısıyla ilkler diyor <gülüyor> rahatlık dönemleri rahat oldukları zaman Allah orta koşarlar. Ve emme ama darlık zamanında fe yuhrisunu lillahi'd din. Allah subhanahu wa taala dinini halis kılarlar. Ve bu Allah subhanahu wa taala Kur'an'da beyan ediyor. Ke mekalete alem o fil Denizde sizi darlık, sıkıntı, zorluk yakaladığı zaman <gülüyor> O zaman kaybolup giderdi. Kimler? Men تَدْعُونَ illa اِيَّهُ Bak, مَنْ O zaman burada men ne ifade ediyor? Evet. Umum ifade ediyor. Yani bütün o dua ettikleriniz hepsine evet. kaybolup gider. إِلَّا اِيَّهُ İllâ اِيَّهُ İstisna. O zaman o müstesna o nedir? Yani o istisna edilmiş olan o müstesna o, edilmiş. O, dahilinde. dahilinde. Evet. Ya. Yani onlar Allah Azze ve Celle de dua ediyorlardı diğer putlarla beraber. Ha? Rahatlık döneminde dua ediyorlardı. Lakin işte o denizde o sıkıntı onları yakaladıkları zaman dallemen tedûûne. O zaman o bütün o ibadet dua ettikleri hepsine bunun hepsi kaybolup gittiler. Çünkü onların o anda o denizin ortasında hiçbir yani artık hiçbir sebepten ve sebebi kullanamayacağın o, o ortamda artık tek çare kim? Mutlak güç sahibi olan ve hakiki yani yaratıcı, o zaman bir tek o gereği kalıyor. Bütün o ibadet, dua ettiklerin arasında o bütün o mabutları arasında tek bir hak, yani tek birisi geri kalıyor. O da hak mabut İlla İyyâhu fe İşte sizi kurtardığı zaman ilberi <gülüyor> a'rattum O zaman yine tekrar kendi hallerinize, eski hallerinize yani şirk hallerinize geri döndünüz. O kenel insanı kafura o zaman bunu Allah azze çok açık ifade ediyor. Yani onlar rahatlık dönemlerinde orta koşuyorlar. Ama darlık darlığa düştükleri zaman sıkıntı var oldukları zaman o zaman sadece Allah'ın onlara onları kurtarabileceklerini onlar çok iyi biliyorlar, itiraf ediyorlar. Dolayısıyla bütün o suni ha, onların icat ettikleri var ettikleri, ihtas ettikleri o bütün o, o yalancı ilahlar onların hepsi onlar hepsini net ediyorlar Çünkü onlar yok, kaybolup gittiler. Çünkü güçleri yok. Kim geriye kalıyor? Tek hak mabud. Tek hak yani Halik ve onlara yardım edebilecek olan Allah azze ve celle. Dolayısıyla onlarla ne? "Dalle men ted'una illa iyahu." Yatı diye raette felma ve "Kavluhu kul araitukum in ataakum azabullah ev atatkum sa'atu a gayra allahi ted'una kuntum sadikin." Ne dersiniz? İn اَتَاكُمْ عَذَابُ Eğer Allah'ın azabı size gelse veyahut da kıyamet saati size çatsa, اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُونَ Siz Allah'tan başkasını mı dua edeceksiniz? اِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ Eğer doğruysanız. بَلْ بِلَكِسْ اِيَّهُ تَدْعُونَ Bilakis siz ne? Sadece? Sadece ona dua edersiniz. بَلْ اِيَّهُ تَدْعُونَ Aslenen burada ne? <gülüyor> mutasıl yok, Ne olmuş? Bu, mukaddem gelmiş. Ha mukaddem ne demek yani? <gülüyor> Hasri benim. Yani birakis sadece ona dua edersiniz. Birakis sadece ona dua edersiniz. Feyekşufu ma il ileyhi inşa. ne isterse dilerse sizin o sıkıntınızı o dara düştüğünüz hali giderir. Kandının vatan saure me ve siz de ne o ortak koştuklarınızı unutursunuz. Çünkü onların o anlarda işte güçsüz oldukları ortaya çıkıyor. Ortaya yani zahir olduğu için belli, belli vazif bir hale geldiği için mahluk ne? Onlardaki acizliği görüyor, terk ediyor. Çünkü onlarda bir fayda yok. O anda sadece faydanın, sadece Allah azze ve celle olduğunu itiraf ediyorlar, görüyorlar. Dolayısıyla sadece Allah yöneliyorlar. وَإِذَا مَسَّلْ اِنْسَانَ دُرٌ دَعَى رَبَّهُمْ مُن۪يبًا اِلَيْهِ Yer insana bir sıkıntı çattığı zaman, bir darlığa düştüğü zaman ne diyor? Rabbine yönelerek dua ediyor. <gülüyor> sonra ondan bir nimet geldiği zaman nesi yekan yed'u ilayhi min qabl. O zaman ne diyor? Tekrar eski haline dönüyor ve o dua ettiğini unutuyor. Ve o Allah'a andadın yudla an ve Allah azze ve celle ne diyor yani yolundan saptırmak için ona ortaklar koşuyor. Kultemettu bikufrika qalilan innaka min ashabin nar kufruna bilaz oyalan dur Evet burada o zaman bu ayetler veya tabii ayetler getirmiş ve kavluhu ve iza gashihum mawjun kadullali da'u'llahi muhrisin lehu'd-din Yani o dalgalar denizde dalgalar onları işte dalga gibi dalgalar denizde kuşattığı zaman çevirdiği zaman etrafını o zaman ne diyorlar o zaman muhlis bir şekilde Allah subhanahu ve taala'ya dua ediyorlar Dini olan muhlis, halis kılarak ona dua ediyorlar. <gülüyor> o zaman bu ayetler hepsini ne ifade ediyor? Yani burada bahsettiği muşrikler, Allah'ın azze ve acilin konu ki bunlar kimler? Mekke. Yani Mekke muşrikleri. Bu Mekke muşrikleri şirk koşuyorlardı ama şirklerin sadece ne? Rahat oldukları zaman, yani sıkıntısız oldukları zaman Allah'a orta koşuyorlardı. Ama dara düştükleri zaman Allah'a yöneliyorlardı. Allah'a yönüyor. Çünkü o zaman buradan da bir, birinci fayda neyi çıkarabilirsin? Onlar Allah'ı da dua ediyorlardı. Yani o diğer putlarla, meleklerle, enbiya ile vesaire beraber Allah'a da dua ediyorlardı. Allah'ın da aziz hücelin varlığını, rububiyetini, kudretini itiraf ediyorlardı. Ama rahat oldukları zaman, sıkıntı olmadığı zaman ona birilerini ortak koşuyorlardı. Dara düştükleri zaman o bütün o icat ettikleri o putlar, ilahlar bunlar hepsi kaybolup gidiyorlardı. Onları unutuyorlardı. Sadece Allah Subhanahu ve Teala'ya e, baki kalıyordu. Onların yani teveccühünde. Diyor ki Femen fahime فَهِمَ هَذ۪ي mesele. Bu mesele kim anlarsa? Elleti وَدَّحَ Allahu fi كِتَابِهِ Allah ve Hoca bunu yani tavzih etmiş ya, kitabında. Yani <gülüyor> asıl insandan hali çok garip. Eğer Allah Subhanahu ve Teala zaten bütün meseleleri her şeyi kitabında zaten tevzih etmiş. Ama yine de insanlar ihtilafta. Garip bir hal değil mi? Vahiy-e en-müşrikîn ellezîne kâtalûm Rasûlullah sallallahu aleyhi ve âlihî Allah ve yed'ûna gayrahu fir Bu ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaştığı bu müşrikler canlarını, mallarını kendine helal görmüş olduğu bu müşrikler Allah'ın azze yani savaş emrini vermiş olduğu bu müşrikler, bunlar rahatlık dönemlerinde Allah'la beraber başkalarına dua ediyorlardı. وَاَمَّ فِي الدُّرِّ وَشِدَّةً فَلَا يَدْعُونَ اِلَّ اللّٰهِ وَحْدَهُ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَنْسَوْنَ سَادَاتِهِمْ Ve ne ederlerdi? Yani darlık ve zorluk zamanlarında sadece Allah Azze ve Celle'ye dua ederlerdi. Ve o yani ibadet ettikleri ortak koştuklarını da unuturlardı tebeyyana lehu al farqu bayna yani aslında bu meseli anladığın zaman yani o müşriklerin yani İslam'a müntesip müşriklerini özellikle genel olarak müşriklerin ama İslam'a müntesip çünkü cahiliye müşrikleri de bir şey değildi. Yani onlar da kendilerini İbrahim Aleyhisselatü nispet ediyorlardı. Bu zamanki muşrikler de kendileri Muhammed Aleyhisselatü nispet ediyorlar. Hmm. Ve o zaman anlarsın ki yani bu zaten zamandaki muşrikler de Allah Subhanahu ve Teala terk etmiş değillerdi. onun rızasını arıyorlardı. Onun için ibadet yapıyorlardı. Ama ona ihtiyaç duymadıkları zamanlar hmm. yani onlar ihtiyaç, ona ihtiyaç duymadıkları zamanlar ona ortaya koşuyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman ki ona ihtiyaç duyduklarında yine tekrar sadece ona yöneliyorlardı on em Ru ikinci mesele ne diyor ennen evvali ö ma Allahi uneen mukarla bina Allah eski muhşilikler Bunlar sadece yani ne diyorlardı Allah'a celle <gülüyor> ortak koştukları o kotlar onlar Allah'a yakın kullardı. Onun için onları ortak koşuyorlardı yani onlar melekleri dua ederken evliyaya, enbiyaya, salihlere dua etmelerinin sebebi çünkü bunların Allah katında bir makamı olduğunu itikad ediyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇mme enbiya ve imme evliya ve imme melâiketen ev yed'ûne eşcaran ev ahcaran mutîaten lillâh. Bunların hepsi ne? Bunların hepsi yani masum. Tamam mı? Masum. Allah katında yani bir isyanları yok. Dolayısıyla Allah katında bir makam sahibi olabilecek olanlar, çünkü asi değiller. Walayset asiye, bunlar asi değiller. O ahlul zamanine yeduona ma Allahi unasen min afsaq ilnas. Azamet bakıyorsun. En fasık insanlara dua ediyorlar, ibadet ediyorlar. Yani i̇şte mesela bu her gün bir şeysi çıkıyor takriben bu adnan oktarın. Ki başka tarikatlarda daha çok rezil haller var. <gülüyor> <gülüyor> namazı terk etmeleri, kendileri naklediyorlar. İşte bir onu fazilet olarak zikrediyor, onları getiriyor tabii. İşte biz şeyhle beraber oturuyorduk, şeyh, ilk biz iki namazını kıldık, şeyh kılmadı. O şeyh öyle oturuyor orada, onlarla cemaati paylaşmıyor. Sonra e, onların namazı kılıyorlar vesaire, ondan sonra şeyh kendine geliyor diyor, işte ben namazı Mekke'de kıldım, geldim. Yani o o namazı Mekke'de, <gülüyor> Mekke'de kılıp ki öyle. Bir de bunu kendileri naklediyorlar. Hani o şeyhin kerametini, faziletini, e, onun makamını yani ispat etmek için. Yani adamın namaz kasten bir vakit namazı terk ettiğini naklediyor. Ama bununla onun üstünün ispat ettiğini zannediyor. Halbuki onun küfrünü naklediyorlar. <gülüyor> Burada şeyhin dediği gibi Rahimullah. Yani bu insanlar من افسق الناس وَالَّذِينِ يَدْعُونَهُمْ هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. بذكند راكد الله ريان. والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي أن الصالح تاب إسحاق إدميان دع. بإتقاد صعب ولن ينون أولن إتقاددا مثل الخشب والحجر. أهون مما يعتقد في من يشاهد بنفسه فسقه وفساده ويشهد به. Elbette yani şimdi onlar en azından ne? Yani ya gerçekten Allah katında makam sahibi olan melekler, evliya vesaire bunlarla bunları ortak koşuyorlardı. Veyahut da en azından yani maiyet sahibi olmayan ağaç gibi, taş gibi değil mi bu tip şeylerle Allah ortak koşuyorlardı. Ama şu zamanın muşrikleri fısk sahibi, küfür sahibi, her türlü rezilliği yapanlarla bunları Allah ortak koşuyorlar. O zaman bu iki cihetten diyor eski muşriklerle şu zamanımızdaki muşriki arasında bir fark var. O zaman tabii ki yani zamanımızdaki muşrikler demek ki çok daha beter. Ve biz buraya bir tane belki bir, bir şey daha ekleyebilirsin o da nedir? Eski muşrikler tevhidi niye kabul etmemişlerdir? Çünkü tevhidin manasını biliyorlardı yani onlar bilgi sahibiydiler. dürüsttüler yani. Yani o sözün La ilahe illallah'ın putları terk etmelerini gerektirdiğini Anlıyorlardı, anladıklarından ötürü de Söylemiyor. söylemiyorlardı. Yani adamdılar yani. Ama bugünkü moşikler adam değiller yani. Hepsi kahpe insanlar. Hem anlıyorlar hem de ne manaya geldiğini biliyorlar ama yine de çok rahat bir şekilde la ilah illallah diyebiliyorlar. Hatta bunu zikirlere dönüştürüp günde, yani bunu virt haline getirip günde belki kimisi bin kez çekiyor, belki kimisi on bin kez söylüyor yani o bununla beraber hem la ilahil Allah diyor hem de Allah azze ve ortak koşuyor. Hem de en rezil insanları. İşte bu Mahmut Efendi mesela şu anda miskin yani <gülüyor> yaşlanmış, gitmiş, kendisi artık ayağa kalkamıyor vallahi hep bir yerde. o miskinin Allah'a ortak koşuyorlar. Zavallı yani kendisine dahi faydası yok. Ama aynı zamanda la ilahe Allah diye bağırıyorlar. Dürüst değiller yani. Yani en, eski mushihler en azın dürüst insanlardı diyorlardı ki biz yani eğer böyle dersek o zaman bütün putlarımızı terk etmemiz lazım. Eğer tespit etti ki, Allah'ın ve Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sallam) açığa bir söylüyor ve Şirklerden birini idilir. Şirklerden birini ve şirkleri daha hafif idi. sallam) açığa bir söylüyor ve Şirklerden birini <gülüyor> bunların bir şüphesi var <gülüyor> bizim bu söylediklerimize bu şüpheyi ha, irad ediyorlar yani bu şüpheyi e, zikrediyorlar bu şekilde insanları bizim söylediklerimiz hakkında şüpheye düşürmeye çalışıyorlar bu büyük bir şüphe Hani daha evvel 3 büyük şüphe zikretmişti diyor ki bunlar en büyük şüpheleridir bu da yine en büyük şüphelerinden birisi hatta bu belki en etkilisi Belki değil, bu en etkilisi. وَهِيَ مِنْ اَعْضَامِ شُبَهِهِمْ فَأَصْغِي سَمْعَكَ لِجَوَابِهَا Dolayısıyla diyor ki <gülüyor> en büyük şüphelerindendir. Net, iyice kulak ver. Cevaba iyi kulak ver. İyi anlamaya çalış. Dikkat et. O da der ki وَهِيَ اَنَّهُمْ يَقُولُونَ O nedir diyorlar ki yani bu modern muşikler bunlara yani bu ikinci sınıf muşikler diyorlar ki inellezine nazel fehimul kuranu la yeshedun la ilaha illallah kuranın bu bahsettiği müşrikler size sürekli bize delil getirdiğiniz ayetler o hadisler hani o bizi tarif ettiğiniz bizi tarif ettiğiniz iddia ettiğiniz o ayetler hadisler onlar kim hakkına indi la yeshedun la ilaha bunlar Allah la ilahallah demiyorlardı oy kezzibun rasul sallallahu aleyhi ve sallam ve ne diyorlardı resul yalanlıyorlardı ve Yalan <gülüyor> yumkerun el ba's diriliş inkar ediyorlardı. Ve kezzibun'l-Kur'an Kur'an'ı inkar ediyorlardı. Ve ec'alunahu Kur'an'ı büyü diyorlardı, sihir diyorlardı. Ve nahnu neşhedü en la illallah. Biz ise biz la ilaha illallah'ın şahitliğini ne diyoruz? Ve en Muhammedur Rasulullah. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın resulü olduğunu. Ve nusaddiqu'l-Kur'an ve ve ve Şimdi biz Müslümanız. Burada şüphene biz Müslümanız ya. Yani. Nasıl bizi onlar gibi yaptınız? Biz Müslümanız. Biz La İlahillah diyoruz. Biz Muhammeden Resulullah diyoruz. Biz namaz kılıyoruz. Zekat veriyoruz. Biz oruç tutuyoruz. Biz dirilişe inanıyoruz. Biz hayrın şerrin Allah'tan geldiğine iman etmişiz. Vesaire vesaire. Yani şeriyete var olan bütün her şey biz iman etmişiz yani. Biz Müslümanız. Nasıl yani bizi o müşriklere eşit kılıyorsunuz? Aa! Siz ne? Siz Müslümanları tekfir ediyorsunuz. Yani siz aşırısınız. Siz sapıksınız yani. Siz delalettesiniz. Siz İslam'ı sabit olan insanları İslam'dan ihraç ediyorsunuz. Siz tekfircisiniz. Ha bu zamanda Şeyh e, İmam Muhammed bin Abdülhabrahimullah'a attıkları en büyük iftiraydı ve bu iftira bugün hala devam ediyor. Biz de bugün sadece bir bir müşrik dediğin zaman diyor hemen ne oluyorsun? Tekfirci oluyorsun. Aşırıcı oluyorsun. Niye? Çünkü o e Müslüman. Nasıl Müslümana yani müşrik diyebiliyorsun ki? Müslümanım. Çünkü asla bir Müslüman şirk işlemez. Asla Müslümandan şirk veya da bidat sadır olmaz. Öyle bir <gülüyor> öyle bir akideleri var, böyle bir anlayışları var. Bu en etkili şüphe ha. En etkili. Yani sana sadece diyor ki <gülüyor> sen Müslümanı tekfir ediyorsun. Bitti. Osman sen doğrudan ne oldun? Harici oldun, tekfirci oldun, aşırıcı oldun, hulat oldun vesaire. Yani sen artık itibarın kalmadı. Fel cevap cevap. <gülüyor> ve bu yani bu şüphe çok şey olduğu için, çok etkili bir şüphe olduğu için ve zamanda da dediğim gibi İmam Muhammed bin Abdurrahimullah'ın davasında da yani en etkili şüphe buydu insanların yani o davadan alıkoyan Neden en büyük şüphe buydu. Dolayısıyla bu şüpheyi de epecebi izahını yani epecebi uzatmış. Enfel cevap diyor ki "enne la hilaf beyne alimai kullihim." Ulema arasında ihtilaf yoktur. Yani ne, burada ne diyor? Bu konuda icma vardır. İcma. Yani ilkin o zaman ne? Burada ilk deliline icma diyor ki ulema arasında ihtilaf yok. "En-raculu ila saddaqa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi şey'in ve kazzabehu fi şey'in enhu kafir." Bir şeyinde tasdik etti, bir şeyinde yalanladı. Müslüman mı? Evet kafir. Bunda ihtilaf yok. Ulema tekfir etmiştir. Eğer bir şeyde tasdik ediyorsa ama diğer başka bir şeyde inkar ediyorsa, yalanlıyorsa o zaman bu kafirdir. Lem yedhul fil islam. İslam'a girmemiştir eğer. Yani aslı küfür ise. O zaman velev ki bazı İslam'ın bazı şeylerini tasdik etmiş olsun. Velev ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği bazı şeyleri tasdik etmiş olsun. Ama eğer inkar ettiği bazı şeyler varsa o zaman bundan ötürü kafir olur. İslam'a girmemiştir. Eğer hali aslen kafir ise bunda diyor uleman ihtilafı yoktur. O kezalike izâ âmâne bibe'dil Kur'an ve cahada hu. Aynı durumda ne? Eğer Kur'an'ın bazısına iman etmiş ve bazısına inkar ediyorsa o zaman durum aynı böyle. Hatta ulema bir harfi diyorlar yani Kur'an'dan bir harfi inkar etse, tabi mütevatır kıraatlarla ittifaken gelmiş bir harfin inkar etse, o zaman kafir olur. Bunun ihtilaf yok. Kemen bir tevhid mesela diyor, tevhidi ikrar etmiş ve cehada vücube salih ha? ve cehada vücube salih, tevhidi ikrar ediyor. Lakin, dikkat edin ne diyor, cehada vücube salat. niye cehada vücube salat? çünkü bu ihtilafsızsa namazın vacubiyetini inkar etmek küfür bunda ulema ihtilafı yok. Namazın terk ihtilafı da biliyorsunuz ama namazın vacipliğini inkar etmek bu ihtilaf yok. Ve cehalede vecub-ı salat, au aqarra bi'tevhid ve's-salati ve cehda vecub-ı zekat. hada kulli ve cehda's-savm, au aqarra hada kulli ve cehda vecub hac. O zaman şimdi burada ne ediyor? Yani adım adım ileri. Ya mesela kişi tevhid ikrar etmiş lakin namazı inkar ediyor. Kafirdir. ihtilaf yok. Tevhidi ikrar etmiş, namazın vacip oluşunu da ikrar ediyor. Lakin zek ne? Zek zek zekatı inkar ediyor. O zaman ne? Bu da yine. Bak zekatı inkar ediyor. Zekatın vacipliğini inkar ediyor. Bunlar ihtilafsız meseleler. Ulema bu konuda asla ihtilaf etmemiştir. Eğer bir kişi zekat vacip değildir diyorsa kafirdir. Velev ki İslam'ın, yani bütün ahkamın yerine getirilmiş olsun. Ve yani tevhid bahsinde hiçbir şeysi olmasın, kusuru olmasın. Zekatın, vacipliğini inkar ederse kafir olur, icmal. Veyahut da bütün bunları ikrar ediyor. Lakin ne? Orucu inkar ediyor. Veyahut da bunların hepsini ikrar ediyor ama haccı inkar ediyor. Yani haccın, vacipliğini inkar ediyor. Osman ne? Diyor, bunlar hepsine yani ittifaken, uleman ittifakıyla kafir olur. Bu meselede asla ihtilaf yok. Ha? Bu fiillerin vacip olmasını ikrar etmekle beraber terk edilmesinde ihtilaf var. Yer yani bir kişi şu bahsettiği namaz, zekat, oruç, haç bunların vacip oluşunu ikrar ediyor kişi. Lakin terk ediyor. Vacipliğini ikrar etmekle beraber terk ediyorsa bunda ihtilaf var. Bunda bazı alimler ve sahabeden gelen nakiller ve racih olan sahih olan bu dördünden birini terk etmesiyle kafirdir diyenler de var. Veyahutta sadece namaz ve zekatı terk ile kafir diyen yani olan kafirdir diyenler de var. Kimisi Ramazan orucunu da dahil ediyor. Kim ama ekserine yani eksen sahabeden gelen icma yani İmam-ı Şafii'ye i̇mam Abu Abu yani vesaire icma naklediyorlar bu konuda. İmam Ahmed'ten de Allah Allah'ım bir icma nakli geliyor mu tam hatırlamıyorum şimdi ama görüşü olarak, mesele olarak nedir? Namazın terki ve Abdullah bin Şekki'nin zaten sahabeden nakletti. Eee dolayısıyla sahaben icması var bu konuda diyoruz. <gülüyor> ve bu icmayı nakleden birden fazla alim var. Namazın terki İnsanla İslam'dan ihraç eder. Yani bu meselelerde ne? Yani bu dört hız namazda, zekata, oruçta ve hacda terkinde, vücubun ikrarıyla beraber ihtilaf var. Ama bunların vacip oluşunu inkar etmek, i̇cma. bu icmayla ile küfürdür. Ha. İcma ile küfürdür. Bunda hiçbir alim ihtilaf etmemiştir. Dolayısıyla bunu getiriyor burada. Ha şimdi birisi tevhid ikrar etmekle beraber, bunlardan birisini, ve öte işte diğerlerle beraber bunlardan birisini terk etmişse o zaman ne icmanın kafir olur. Ve lemme lem yanqat u nasu fi zamanin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem el hacgi inzal Allah fi hakihim ve lillahi ale nas hacul beyt men istata ileyhi sabil Yani bunu burada hacgi del getiriyor. Yani hacca verdiğinde bazıları buna hemen bu emri yerine getirmeye koyulmadılar, itaat etmediler. Bunlar Yahudiler. Onlar da yani Unas'ın burada. Aslında olan bu ayetin sebebinin huzurunda öyle bir kısa geçiyor. وَمَنْ يَبْتَيْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ Dinen ayeti indiğinde Yahudiler diyorlar biz Müslümanlar biziz. Ondan sonra Allah Azze ve Celle bu ayeti indiriyor. Hatta bu şeyde de vermiş muhakkik. Hmm, bak burada muhakkik de veriyor zaten. وَمَنْ يَبْتَغِ diyor. الْإِسْلَامِ دِينًا دين دي دي دي. فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ نَحْنُ مُسْلِمُونَ فَنَزَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيِّهِ الْبَيَانَاتِ عَلَى سَبِيلِ الْآيَاتِ فَحَجَّ الْمُؤْمِنُونَ وَقَعَدَ الْكُفَّارُ وزمن burada neyin yani bu ayetin ayet ne oldu yani bu bazı insanlar ve bazı yani rivayetlerde buradan Yahudiler olduğu la'n ediliyor bu ayet o zaman ne oldu bir fark ayrı, ayrı ayıran bir bir unsur oldu. Mu müminler bu ayet indikten sonra hac ettiler ama mümin olmayanlar hac etmekten geri durdular. Dolayısıyla men kafara fe inna yani burada haccin terkin küfür olduğuna delil getiriyor yani el-muhim bu ayet. Ve men aqarra kulli ve cahada wucubel ba's. men hepsini ikrar ediyor ama كفر بالإجماع إجماع إلى كافر وحل دمه وماله كما قال جل جلاله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعد ونكفر ببعد ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا ظنر Bunlar gerçekten, bunlar tam manasıyla hakiki kafirler, işte bunlardır. Bunlar kimler? Yani bazısına iman eden, bazısını i̇nkar, inkar eden. eden. وَاَعْتَدْنَ kafirin عَذَابًا مُه۪ينَ Onlara alçaltıcı bir azabı kafirlere hazırladık. Dolayısıyla burada Allah subhanahu ve teala ne diyor? Yani dinin bir kısmını tasdik eden, bir kısmı tasdik etmeyeni kafir diyor. فَإِذَا كَانَ اللّٰهُ قَدْ سَرْحَ فِي كِتَابِهِ اَنَّ آمَنَ بِبَعْدٍ وَكَفَرَ بِبَعْدٍ فَهُوَ الْكَافِرُ حَقًّا وَاَنَّهُ يَسْتَحِقُهُ مَا ذُكِرٍ زَالَتْ هَذِي شُفَةٍ O zaman bu şüphe düşmüştür. Active. O zaman burada şu yani bu şüphe ne? Biz Müslümanız. Yani biz Müslümanız. Bize şirk zarar vermez ya adeta. Yani biz şirk açlık iş, işlemeyiz. Böyle bir şey yok. Yani bu Allah subhanahu wa Şirkle beraber iman fayda vermez. Artı bu konuda icma vardır. İcmaen de ulema İslam'dan olan bir şeyin terki halinde, yani inkarı, ha, İslam'dan olan bir şeyin inkarını küfür görmüşlerdir ve insanın da bunun ötürü İslam'dan <gülüyor> ihraç etmişlerdir. Bu وَهَذِهِ yani bu شُبَهِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا بَعْدُ اَهْلِ الْأَحْصَاءِ fi كِتَابِهِ الَّذِي اَرْسَلْهُ اِلَيْنَا işte bu şüpheyi diyor bize Ahsa bölgesinden o bazı alimler zamanında e, özellikle Ahsa bölgesinden çok itirazlar gelirdi. Yani ulemanın en çok olduğu ve yani ulema bakının en zengin olan bölge Ahsa bölgesiydi ve oradan çok şüpheler gelirdi. Yani şey İmam Muhammed Abdülvahab'ın davasına yönelik. Bu da yine bir şüphe yani o bizzat gelmiş olan bir şüphe yani. En dediğim gibi en etkili şüphe muhakkak zamanda o buydu ve şu zamanımıza yine en etkili şüphe muhakkak bu. <gülüyor> o zaman birinci cevap ne? İcmaen bazı İslam'dan sabit olan bazı şeylerin inkarı, İslam'dan olduğu sabit olan bir de olsa bir ve fazla şeyin inkarı nedir? İnsan İslam'dan ihraç ediyor, kafir yapıyor. Ve delil olarak da işte Allah Subhanahu ve Teala'nın kavlini getirmiyor. Sonra أيضا, şöyle denilir. İzâ kuntetukirru enne men saddaka Resûle sallallahu aleyhi ve alâ ve sellem fî kulli şeyin. Bunu ikrar ediyorsun. Rasulullah'ın her şeyi her şeyinde e, ikrar eden ve cehede vucûbes salâti ama sadece bak her şeyde Resûl-ü ikrar ediyor ama sadece namazın vacipliğini inkar ediyor." Onun dışında her şeyi kabul ediyor, ikrar ediyor, tasdik ediyor. Sadece namaz vacip değildir diyor. <gülüyor> Ennehu kafir, halalü'd-dem ve'l-mal. Bir Bunu ikrar ediyorsun diyor, tasdik ediyorsun. Ya yani bu bunu zaten inkar etmenin durumu yok. <gülüyor> bütün mezheplerde, dört mezhepte de böyle birisi kafirdir icmaen. Bunu ikrar ediyorsun diyor. O kezalike izâ aqarra bi kulli şey'in illel ba's. Ve yartabitü'l ikrar ediyor ama Gelişim. bir seti dirilişi Gelişim. inkar ediyor. O kethelike, bu, bu da kafirdir, icmaen. O kethelike, leu cahede vücube savmi Ramazan, ya da Ramazan oruç tutmayı inkar etse, vacipliğini. Ve sadaka bizzalike kulli, ama bütün diğer şeyleri tasdik ediyorsa, la tahteliful mezahibu fihi mezhepler ihtilaf etmiyor. o kad nataka bihil Kur'an kema Mezheplere de bu konuda ihtilaf yok. Kur'an da böyle ifade ediyor. Bu kafirdir. Bunu kabul ediyorsun. Yani bunu bugün herhangi bir yani, şirk müdafisine bunu söylesen sana diyecek ki evet böyle. Bunu, yani Böyledir. فَمَعْلُومٌ اَنَّ التَّوْحِيدَ هُوَ اَعْذَمُ فَرِيدًا Ya peki, tevhid en büyük farzdır. <gülüyor> en önemli farzdır. Yani sen ferlerin terkinden birisini ferlerin inkarından, terkinden değil yalnız, ferlerin inkarından birisinden ötürü, dinde feri olan bir şeyin inkarından ötürü bütün diğerlerin tasdik etmesiyle beraber, ikrar etmesiyle beraber bir feri inkar etti diye tekfir ediyorsun. E, dinin aslı olan yani, en büyük emir, ilk emir yani aslı olan tevhidi inkar ettiği zaman tekfir etmiyorsun. E, o zaman ondan ondan ötürü intividin ötürü tekfir lazım. Ha bu cevap bu. En tevhîdü hüve a'zam farîdatin câ'a câ'a biha ennebî sallallahu aleyhi ve sellem ve huve a'zam min es ve ez ve es-savmi ve el-hacc fekeyfe izâ cahada el şey'en min hâzihi el-umûr ve lev amile bi kulli mâ câ'a ve izâ cahada kullihim yekfur. Sübhanallahime acaba bu ne kadar acayip bir cevap. itiraf. Yani sen bir fer'i meseleden ötürü onu inkar ediyor, tekfir ediyorsun ama dinin aslı olanı inkar ediyor adam, onları tekfir etmiyorsun. Bu garip bir şey. Tabi burada ama tabi mesele şimdi deminden de söylediğim gibi zaten şimdi sana bu şüpheci nasıl burada cevap verecektir muhtemelen? Diyecektir ki biz tevhid inkar etmiyoruz ki. Tamam Tevhid inkar etmiyor. Ha evet namazı inkar eden, namazın vacipliğini inkar eden kafirdir. Doğru. E, tevhidi inkar eden o da kafirdir. Doğru. Lakin biz tevhidi i̇nkar, inkar, etmiyoruz inkar etmiyoruz ki. Çünkü tevhidi var. İşte mesele nereye dönüyor? Hakikatine dönüyor. O zaman soracağız tevhid nedir? Ay o zaman, sen de, o zaman sen, sana göre tevhid nedir yani? Bir Tevhidi bize bir anlat bakalım. Ha, tevhid nedir? Onun tevhidi yani aslen tevhid olmayan bir şey tevhid olarak isimlendiriyor yani hakikate inmemiz gerekiyor isimler seviyesine bu işler hallolmaz. olmaz yani çünkü isimler İslamlaştırılmış yani bu ümmete İslam hakim oldu <gülüyor> ve yüzyıllarca yani bu ümmette İslam yani hakim oldu Dolayısıyla ne oldu yani bütün bu ee, insanlar arasında var olan bütün bu batıllar, bunlar hepsi İslami isimler aldılar. Dolayısıyla isimler seviyesinde bir şey çözme mümkün değildir. Yani o isimlerin yani derinliklerine hakikatlerine inme mecburiyetindesin. Ondan sonra o hakikat senin o isimle bağlantıya soktuğun o hakikat hakikaten o ismin hakikatını da Önce onu bir, önce onu bir yani irdelemek lazım. İşte onun için önce birine. Yani o isimlerin, o şeri isimlerin önce bir tarifi talep edilmesi gerekiyor. Tevhid derken sen neyi kastediyorsun tevhid? De mesela burada hani yani onun için zaten ibareyi de böyle kullanıyor müellif rahimullah. Cehade tevhid. Yani tevhidi inkar ediyor. diyor. Ama şimdi buna adam diyecektir ki yani ben tevhidi reddetmiyorum ki. Bilakis yani bizim yaptığımız Tevhidtir ama bu meseleyi evveldi misaller izah ediyor. Yani burada yani bir şüphe boyutu bırakmıyor. Elhamdülillah. Çünkü burada bu e, şüpheyi böyle izah ettikten sonra misaller vererek izah ediyor ve diyor ki "Ve yuqalu ayzan ha'ulay ashabu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem katelu hanife." Beni Hanife'ye karşı savaşmışlardı. Yani reddet hareketleri döneminde Beni Hanife'de, biliyorsunuz ee, Musalutul tabi e, kabilesi ve tabileri bunlar sahabeye karşı savaşmıştır. Ve sahabe bunların karşı savaşmıştır. El-Muhim. Burada şüphe nerede? Yani hatta şüphe, bu bizim konumuzda bağlantı nerede? قاتلوا. ''Beni halife ve kad eslemu me'an nebi'yi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem.'' Halbuki onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Müslüman olmuşlardı. ''Ve hum yeşhedûnen la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah.'' Şehadeti getiriyorlardı. ''Veyusallûn'' Onlar namaz da kılıyordu. ''Veyu ezzinûn'' Ezan okuyorlardı. Yani onlar ezan da okuyorlardı, namaz da kılıyorlardı, kendilerini İslam'a nispet ediyorlardı. La ilahe illallah Muhammed o Resulah diyorlar. Muhammed aleyhisselatının Risaletini inkar etmiyorlardı. Diyorlar evet Muhammed de aleyhisselatının Resuldür. Lakin orada Resul. Bizim aramızdaki Resul de Musa ile diyorlardı. Yoksa Muhammed aleyhisselatının Risaletini inkar etmiyorlardı. Ama bunlara karşı sahabe savaşmıştır ve tekfir ederek savaşmıştır. Yani sadece bugat yani bağiler olarak savaşmamıştır. Tekfir ederek savaşmıştır. Ha, i̇şte onda delil ne? Çünkü onların e, mallarını ve canlarını kendilerini helal görmüşlerdi ve e, şeyden nesillerini de kadınlarını çocuklarını köleleştirmişlerdir. <gülüyor> Bunlardan birisi de nedir? Ali Rabbul Anhunun eş aldığı neydi? Ismini hatırlamıyorum şimdi. Ama Muhammed bin Hanafiye Ali Rabbul oğlu Muhammed bin Hanafiye rahimullah. Onun oğludur. Yani beni halife eden e, aldığı kadının oğludur. İsmi neydi? Şimdi aklıma gelmiyor. Yani el muhim yani ailelerini de, kadınları da, çocuk çocukları da ganimet malına dahil et, dahil etmişlerdir yani beni halifenin. O da nin Kafir olarak savaştılar yani onlara. Göre. Ha, şimdi buna cevaben diyecek ki diyor fe en kal innem yekulun in musayleme nebiyun. Evet, e çünkü onlar diyorlardı ki Musayleme nebidir. E bundan ötürü ona kafir dediler. Diyor ki evet. <gülüyor> Bizim Evet. de zaten. Yani demek istediğimiz bu. Evet doğru. Yani o bütün o La İlahe illallah demeleriyle, Muhammed-i Resulü demeleriyle, namaz kılmaları, kılmalarıyla vesaire hepsi vardı. Lakin onlar sadece bir yönden İslam'dan çıktılar. Musa el Nebi kabul ettiler, kâfir oldular. Biz de onu diyoruz işte. Sen yani dinin her şeysini tasdik et, her şeyi yeni getir ama eğer sen bir beşeri ilah yaptığın zaman o zaman kâfir olacaksın işte, Bizim dediğimiz o diyor. Eğer عليه عليه bir insanı Nebi sallallahu aleyhi ve aliye selam rütbesine yükseltirse kâfir. Eğer bir kişiyi Resulullah'ın rütbesine, yani makamını yükselttiğin zaman kafir oluyorsa ve malı ve kanı ve malı ve helal oluyorsa, "Lem tenfa'hu eşhedetan" veya "Lem tenfa' eşhedetan" O iki yani la ilahe illallah namazı da ona fayda vermiyor. Veles sala namaz fayda vermiyor. Fe keyfe raf'a şemsan o Yusuf o sahabiyen o nebiyen ila mertebeti cebbari sema'ati'l ard. Yani Yusuf'u yu ta şemsani bunlar o dönemdeki meşhur şeylerdi yani meşhur eee putlardı. Bir de Taç var, yani o o dönemlerde çok meşhur olan bunlar şahıs yani bu kişiler. Bu kişiler de yani sema, şey üzerinde e, mutasarrıf olduklarını itikad ediyorlar. Havadis üzerinde mutasarrıf olduklarını itikad ediyorlardı. O dönemde meşhur şahsiyetler bunlar. Şimdi diyor ki yani eğer sen, yani bir kişiyi nübüvvet mertebesini yükselttiği için kafir olduysa, çünkü onlar ne Musa ile dedikleri için kafir oldular. E o zaman eğer sen bir beşeri alemlerin Rabbi olan mertebesine yükselttiğin zaman evlasıyla kafir olması lazım. Subhanallahi ma azama şanuhum. Kezalik yetba Allah ala kulubel la ya'lemun. Bu bir bu birinci verdiğim misal. Son ikinci mevki al ayda el lazina harraquhum Ali ibn Abi Talib bin nar. Ali radıhallahuun ateşte yaktığın kişiler. <gülüyor> bunlar kimlerdi? Abdullah bin Sebe'nin tayfesinden, Sebe'iye tayfesindendi. Yani Şii adandı. Yani Olatından Bunlar Ali Radul Anhu'nun ilah olduğunu itikad ediyorlardı. Kulluhum idda'un İslam ama ne yani bunlar Ali'ye ilah diyorlardı ama Müslüman olduklarını iddia ediyor yani. Yine yani o Ali'ye ilah değişleri neydi? İslam'dı yani. Onlar da diyorlardı ki din bu yani. İslam dini bu. Allah bundan razı, Allah bize bunu emrediyor, Allah bizde yani bunu bu amellerden hoşnut. <gülüyor> <gülüyor> Yed'aun el İslam ve onlar min Ali, Ali ashabından. Tağlamu el al ilme min ashabeti. Sahabeden yani okumuş insanlar yani sahabeden dinlerini sahabeden öğrenmiş olan insanlar. وَلَاكِنَ اَتَقَدُوا فِي عَلِيِّنْ مِثْرَ الْاَتِقَادِ فِي يُوسُفْ وَشَمْسَنْ وَاَمْثَارِهِمَ Yani zamanında tabi. Bunları biz bugün kimlere örnek verebiliriz belki? <gülüyor> Mesela Mahmut Efendi çok meşhur. Sonra bu menzildeki o neyse onların isimleri. Bu tipler yani. Sonra bu nakşilerin var, bu Kıbrisi. Gerçi o öldü değil mi? Nazım el-Kıbrisi. Yani bun, bunun gibi yani bu, bunlar da böyle. Bu Yusuf, bu Şemsan. Dediğim gibi bir de Taç vardı. Çok meşhur o dönemde. وَمْثَالِهِمَ فَكَيْفَ اَجْمُعَ السَّحَابَةُ عَلَى قَتْلِهِمْ وَكُفْرِهِمْ Burada bak şimdi çok ince bir yere dayanmış. Yani Ali Radül Anhu döneminde Ali'nin ateşte yakarak, diri diri yak, yakarak öldürdüğü o kişiler bunlar İslamı ispat iddia ediyor diyorlar ki biz Müslümanız. Hatta onun taraftarlarındandı, Ali'nin Radülân'ın taraftarlarından arasında arasındaydılar ve bunlar da yani namaz kılıyorlardı, işte Ramazan ayında oruç tutuyorlardı vesaire. Yani. Kur'an okuyorlardı. İşte dediği gibi hatta yani sahabeden okumuşlardır. Yani o dönemde yaşamışlardır. Mesela oysa bunlar sahabeye, talebe. İnsanlar değillerdi o manada ama dinlerini sahabeden aldılar yani o dönemde yaşama hasebiyle. Ama ne etti sahabe? Bunların küfründe ittifak etti. Yani öldürülmesini ittifak etti. Ali radın anı bunları ateşte yaktığı zaman i̇bn Abbas radın anıma ne etti ya? İtilaz etti. Dedi yani kılıçla öldürseydi. Yani kılıçla öldürseydi daha uygun olurdu. La yu'azibu bin nar illa Rabbun nâr dedi. Ha, doğru yani ama onun itirazı nerede? Yani o cezanın cezanın şekline itiraz etti. Yoksa onun ondan öldürülmesine değil. Onların öldürülmesinde hiçbir sahabe itiraz etmedi. Yani ittifaken onların küfrüne hükmettiler. Öldürülmesi gerektiğine hükmettiler. Lakin İbn-i Basrad'ın Anhumane kılıçla öldürülmesi yani murtet olarak murtet Murtedin kılışı öldürüldüğü gibi onların kılışı öldürülmesini daha uygun görüyordu. Haşin diyor ki, fakayfa ejmaa sahabatu ana qatlihim ve kufrihim. Sahabelerin bunların kufurunda ve öldürülmeleri nasıl icma ettiler? Ta zunnun anna sahabata yukfirun Yani, değil mi? Yani sizin dininize göre şimdi e, bu adamlar Müslümandı adamın Müslüman yani. E ya pekala sahabe şimdi Müslümanları tekfir mi etti? Em tazunnuna enne i'tikad fi tağl ve emsalehi la yedur. <gülüyor> ve i'tikad fi Ali ibn Abi Talib Yani bu adamlar işte Mahmud Efendi de böyle bir itikat sahibi olman bu zararı yok. Ama Ali'de aynı itikadı Ali'de şey ettiğiniz zaman e, sahip olduğunuz zaman o zaman o seni kafir yapıyor. Dolayısıyla öldürülmen gerekiyor. Ne ettin o zaman? O zaman sen bu adamı Ali'den daha üstün kabul ettin. Yani Ali'den Ali radül anhü'ye birileri onu ilah olarak gördüğü zaman ölümü hak ediyor, kafir oluyor. Ama Mahmud Efendi Ali ilah olarak gördüğün zaman o zaman bu doğru oluyor. <gülüyor> o zaman demek ki sen Mahmud Efendi'yi Ali'den radül anhü'den daha daha üstün, daha büyük makam sahibi görüyorsun. Nasıl yoksa bunu bir şey edeceğiz, birleştireceğiz. Dolayısıyla burada ha, yani e, Tabi şimdi buna belki nasıl diyecekler. Biz onu ilah görmüyoruz ki. Yani onlar ona ilah yani onlar aliye ilah gözüyle bakıyorlardı. Biz ama ilah ama bu da yalan bir iddia ha. yoksa İbnü'l Arabi, İbn Sinadır vesaire bunlar Farabiler. Bunlar açık açık şey diyorlar. Ha bunu o hani vaktedi vücud meselesini <gülüyor> ki vaktedi vücudu Gazali de şey diyor savunuyor. Daha sonra tövbe etmiştir diye naklediyor Rabbim yani tövbesini kabul etsin. Ama da özellikle Rabbani yani daha sonraki dönemlerde bütün bu tarikatlar hepsi yani Rabbaniye şey diyorlar. Kendilerini nispede ediyorlar Rabbani de vah vücut meselesine vah dedi vah dedi meselesine dönüştürdü. Vah şuhut vücuttan şuhuda. O daha makbul yani. Çünkü o şu zamanlarda artık Allah'la tek vücut olmak bu çok yani kabul gören bir görüş değil. Ama şuhutta Allah'la tek olmak. O daha makbul. Her, her haliyle yani bugün de yani bu fırkaların itikad ettikleri aynı şey. وَيُقَالُوا اَيْضًا بَنُوا اُبَيْدٍ الْقَدَّحِ Yani Ubeydiler, Fatimiler kendilerine Fatimiler diyorlardı. Tabi o nispet de yalan. Ha? Yani yoksa Fatima radı, yani nispetleri yok. <gülüyor> <gülüyor> El-Lezine melekul maghrib ve Mısra fi zemeni benil Abbas. Abbasilerin döneminde biliyorsunuz bunlar Maghrib'de ortaya çıktılar. Ondan sonra Maghrib'den Mısır'ı Mısır işgal ettiler. Kahire'de yani hüküm sürdüler. Hatta şeyde El-Ezher Üniversitesi onlar kurmuştur. Fatimiler kurmuştur. Yani. Ezher Üniversitesi. Yani tabii o zaman üniversite yani. Ezher şeysini yani medresesini onlar inşa etmişti. <gülüyor> <gülüyor> bu, is bu İslam aleminden için hakikati daha hala uygulanan birçok bidatlar, hurefalar onlardan gelmedir. Mesela bu mevlidler, sonra bu sela okunması gibi şeyler hepsi onlardan gelme yani. Bu beydilerden. Yani zahire ne? Ve özellikle Mısır'a hakim oldukları dönemlerde ve mağripte de ama özellikle Mısır'da zamanında yani İslam'ı izahar etmeye yönünde çok şeydiler, çok istekliydiler ve bu tür şeyleri ihdas etmişlerdi. Bugün hala uygulanıyor. El-Muhim diyor ki bu yani bu şeyler, bu Fatimeler kulluhum yeşhedûne bi'elsinâtihim en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve yedde'ûne l ve yusallûne l-Cum'a Bunlar tabii cuma namazını kılıyorlardı, cemaat namazı beş vakit namaz kılınıyordu vesaire vesaire yani. İddiعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه. Sonra nettir bazı hususlarda şeriat'a muhalefet ilan etme yani izhar etmeye başladılar. bu yani hükmetme noktasında, ondan sonra özellikle İslam'da sabit olan bazı hükümleri, hükümlere muhalif fetva vermeye başladılar vesaire. O zaman netti ulama Ulema ecma'a el -ulema ala kufrihim. Ulema onların küfrüne icma etti. ve qitalihim ve enne bilâdehum bilâdu harbin bilâdu harb yani onların yani alınan her şey orada ne? Ganimet. Ha, ganimet olduğunu Fetva verdi ulema. Vgazeh Müslümanlar, hasta istençlou ma b aydihem men buldan Müslümanlar. ki bütün yani Müslümanların topraklarından işgal ettikleri her her yeri onlardan kurtarıncaya kadar, onların elinden alıncaya kadar Müslümanlar onları karşı savaştı. Ve bunda da ihtilaf yok. Yani bütün ulama Fatimiden küfründe ittifak etmiştir ama bunlar da biz müslümanız diyordu diyorlardı namaz kılıyorlardı vesaire vesaire. Uyu kalu aydan iza kana el avlunun lem yekfuru illa li annahum jama'u beyne shirki ve tekdibir rasul ve'l-kur'an ve inkar el ba's ve gayri zalik fe ma ma'na bab el lezi الذي ulema ذكر علماء... ذكر بعد ulema fi kulli hukm el muslim el pekala diyor eğer kafir olanlar sadece ilklerdi ve onların da vasfı neydi? Bunlar şirk ile beraber Resul'ü ras inkar ediyorlardı, Kur'an'ı inkar ediyorlardı, işte dirilişi inkar ediyor. Onun için kafirdiler ise o zaman pekala diyor o zaman ulemanın her mezhepte, yani dört mezhepten her bir mezhepte, mezhebin kitaplarına, fıkıh kitaplarında geçen Murtedin hükmü babının ne manaya girecek? Yani her bir fıkıh kitabında, değil mi? Her bir Murtetlerin hükmü babı vardır. Peki o zaman bu ne? Bunun manası nedir o zaman? Niye ulama böyle bir bab atmış? Niye yani murtetin hükmünü beyan etmiş? Şöyle yaparsa kafir olur, böyle yaparsa kafir olur, şöyle derse kafir olur, işte şöyle derse işte onun sütöbin kabul edilip edilmemesi istitabine vacip olmayışı gibi birçok meseleyi ulama irdelemiş. O zaman nedir bu hikmeti diyor? Ve zâkaru anwa' al ama birçok yani reddet türleri zikretmişleri her biri ne diyor? insan İslam'dan ihraç ediyor kafir yapıyor ve dam hatta eşya'a yezkuruha qalbihi yezkuruha ala hatta birçok böyle çok basit Şeyler dahi zikretmişlerdi. Mesela Mustafa veyahut da ismi tashir ile getirmeyi dahi Hanefiler tekfir sebebi kabul etmiş. Onda çünkü bir şey görmüşler. Yani bir e, istihza. istihza görmüşler. Tekfir etmişler. Yani böyle çok <gülüyor> hatta böyle basit veyahut da bazı şeyleri e, iş olsun diye sadece böyle bir eğlence tarzından, türünden denilen sözleri dahi küfür olarak zikretmişler ve insanı İslam'dan ihraç edecek sebepler olarak bu başlıklarda işlemişler de o zaman bunun manasını el ve قالوا ايضا bunu destekleyici mahiyette الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم bunlar sahabeyi eee kimdi eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde konuşurken orada birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o dediği sözün üzerine bir şey diyor. Yani eğer o, bu doğru konuşuyorsa o zaman bizler eşek gibi olalım gibi öyle bir şey söylüyor Allah'ın. <gülüyor> <Ha>. Nerede? <gülüyor> ya, muhakkik. Ay, ha, muhakkik altta vermiş. <gülüyor> <gülüyor> Zeyt min erkam ayva radül anhum. Nebi aleyhisselatü vesselam hutbe okurken... Eğer bu doğruysa, biz eşeklerden daha kötüyüz. Ve sonra bu da peygambere, "Kunu Rasulullah sallallahu aleyhi ve zikrediyor." İşte bunun üzerine bu ayet iniyor. O tabi yalanlıyor bu olayı. Yahlifuna billahi maqalu ve laqad qalu kelimete'l-küfr. Onlar küfür kelimesini söylediler. Yalanlıyor, ben böyle bir şey demedim. Ama bir kelime. Ve kafarû ba'de İslam olduktan sonra da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 namaz kılıyorlardı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktığı zaman onlar da onunla beraber yani namaz kılıyorlardı. Onunla beraber cihada çıkıyorlardı. Ama bununla beraber sadece bir kelimeden ötürü Allah azze ve celle onları tekfir etmiştir. O kezalikelzîne قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تأتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Bu da yine aynen. Hutemukazmesi <gülüyor> de münafıklar toplanıyorlar diyorlar işte biz bunlardan daha midelerin daha düşkün olan işte sözlerin daha yalancı olan, düşmana karşı çıktıklarının daha korkak olan bilmiyoruz diyorlar. Bunun üzerine bu ayet iniyor. Onlar tabi ne biz sadece vakit geçiriyorduk, oyalanıyorduk, vakit öldürüldük diyorlar ama Allah Subhanahu wa Taala onların o söz yani o bahane, mazretlerini kabul etmiyor ve diyor beyan etmeyin kat kafartun ba'de iman iman etmenizden sonra kafir oldunuz feha ule ule feha ule ellezine sarra Allah fihim annahum ba'de imanihim kanu ma'a rasulillahi sallallahu aleyhi fi ghazwati tabuk qalu kelimatan ala yani sadece اصلا onlar diyorlar ki biz bunu daha şaka olarak söyledik. Ama Allah subhanahu wa ta'ala onları tekfir ediyor. O zaman yani bütün bu meseleleri nereye koyacağız o zaman? Yani bir Müslüman isim Müslüman olduktan sonra adeta yani asla müşrik olmaz, asla kafir olmaz ise o zaman bütün bunları nereye koyacağız? فَتَأَمَّلْ hadi شُبْهَا Bu şüpheyi iyi düşün diyor. İyi tefekkür. وَهِيَّ قَوْلُهُمْ تُكَفِّرُونَ الْمُسْلِمِينَ Ha şüphe bu. تُكَفِّرُونَ el -Muslimin. siz ne diyorsunuz? Müslümanları tekfir ediyorsunuz. تُكَفِّرُونَ اُنَاسًا يَشْهَدُونَ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَيَسَلُّونَ وَيَسُومُونَ ثُمَّ تَأَمَّلْ جَوَابَهَا فَاِنَّهُ مِنْ أَنْفَعِ مَا فِي هَذِي الْأَوْرَقُ Diyor. Hı? Evet, bu şüphede bugün hala işliyor Bugün sana karşı e, ortaya attıkları en büyük şüphe bu. Hala işte sen kimsin? Sen Müslümanları tekfir edens sen Müslümanlar, yani, öyle yani bu ümmet La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah namaz kuruyor vesaire. Senin derdin ne yani? Sen bunları niye kafir yapıyorsun? Şüphe bu. Ve burada yani kafi bir şekilde zaten müellif rahimullah bu şüphe cevap veriyor. nisalleriyle beraber an. Sonra şüphelerden <gülüyor> şüpheler bahsi bitiyor bu son bahiste yani son kısmında kitabın son kısmında burada kitap bitiyor ondan sonra torunu Şeyh Süleyman Rahimullah'ın bir mulhakkı var. Burada da e, şüphe ehlinin bazı delillerini zikrediyor. Bu üçüncü kısımda. O delilleri ve o delilleri nasıl cevap verilmesi gerekir? Onu zikrediyor. O da gelecek derste inşallah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك هو درب به به تربه به تحيا عالما حرا فخط سل في العلم دهورا و دهور <تصفيق> يطلب العلم ببذل